Evet... ...bu özel programımız devam ediyor... ...Gezi Parkı'nda bu sabah... ...Gezi Parkı'na... ...ayırdığımız haberler... ...yorumlar daha uzun sürede... ...devam edecek gibi görünüyor... ...bu sabah erken saatte... ...verdiğimiz şey... ...sabaha karşı olan... ...oldukça ilgi çekici bir olaydı zaten. Evet, sivil ve eylemleri... ...Türkiye'nin dört bir tarafında görülmeye başladı. Ankara'da insanlar toplu olarak... ...oturup kitap okuyorlardı. İstiklal Caddesi boyunca insanlar... bir, dir bir oynuyorlardı. Protestocular artık... ...polise taş ve sopalarla müdahale etmemek... Et, hiç, yani et, ...etmeyerek... ...böyle bir eylem gerçekleştiriyordu... ...ve dün saat sekiz civarında... ...AKM'nin... ...önünde, Atatürk Kültür Merkezi'nin... ...önünde bir kişi sadece durup Atatürk Kültür Merkezi'ne bakıyordu ve bu eylemlerde yayılmaya başladığından bahsedebiliriz gelen haberlere göre. Evet, Bunlar öyle. iyi tarafıydı. Bir de kötü tarafı var. Bunlar da son dakika gelişmesi olarak aktaralım. Evet. Ee, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş. Doğan Bercans'tan Çetin Aydın'ın haberi bu. Gezi Parkı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenilen operasyonda çok kişi gözaltına alınmış. Sadece İstanbul değilmiş. Aynı zamanda Ankara'da da Gezi Parkı olayları çerçevesinde de 26 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş ve 25 kişi gözaltına alınmış. Bunların arasında basılan yerler arasında Atılım Gazetesi ve Etkin Haber Ajansı'nın olduğu da iddia ediliyormuş. En az iki gazetecinin gözaltında olduğu haberi de vardı. Zaten IMC TV televizyonu editörü Gökhan Biçici'nin polis tarafından dövülerek gözaltına alındığı haberi vardı. Evet karga bir şekilde götürülüyordu. Uğusal Kanal kameramanı Emre Fidan'ın da gözaltında alındığı haberleri vardı. O da vali konağında gözaltına alınmış ve gözaltına alınırken darp edildiği anlatılıyor. Ankara'da 108 gözaltı ve 5 yaralının durumu ağır diye bir haber vardı. Evet, epey bir şey var. Ve tabii çok sayıda eleştiri ve özellikle de çağrı var. Hükümetin yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine hemen uymaya çağıran Avrupa Konseyi kararları var. Kendisi bizzat imza atmış olduğu kurucuları arasında olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı hem imzalayıp hem de onaylamış olan taraf olan ülke olarak bu sözleşmelere e, uyum sağlanması gerektiğini söylüyorlar ve Avrupa Konseyi Başkanı Yaglan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre hastaneler dahil kapalı alanda gaz kullanmak orantısız güç oluyor ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geliyor diye ve e, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Stefan Füle de Türkiye'nin sakinleşmeye ve diyaloga ihtiyacı var. Barışçıl gösterilere orantısız güç kullanımından endişeliyiz şeklindeki açıklamaları var başbakansa. Şaşırmış bunlar şeklinde tepki gösteriyordu. Evet yani orantısız güç kullanımı bir diğer tarafa bırakacak olursak yani oldukça belirgin bir şekilde artık ortaya çıkmadı, çıkmaya başladı bu. Bir diğer taraftan da kim olduğu bilinmeyen insanlar e, saldırıya da geçmiş olduğuna dair haberler geliyor bu insanların. Bunlardan bir tanesi de yeni yani yeni geldi daha doğrusu yeni gördüm ben bugün saat 9:59 Tarihinde yani saat 9.10'da girmiş bu haber. Radikal Gazetesi'nden Ece Çelik'in haberi. Genç Türk grubuna üye 4 genç dün saat 19.45'te Bebek'te imza toplayan kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğramışlar. Ve e, bu imza toplayan kişiler e, bir grup tarafından darp edilmiş. Ellerinde Türk bayrakları burada stand açamazsınız demişler. Ve Allah'a Ekber diyerek e, saldırmışlar ardından taksiyle de uzaklaşmışlar. Böyle olaylarda yaşanmaya başladı. Bununla alakalı iddialar vardı. Yavaş yavaş da gazetelere ve internet sitelerine de düşmeye başladı bu iddialar. Bir de işin bu tarafı var. Diyebiliriz. Evet, i̇nsan hakları gözleme gözlem örgütü de e, önemli bir e, uyarı insan haklarının e, çiğnenmekte olduğuna dair önemli uyarı e, çağrısında bulundu. Uyarıda bulundu e, ve. Türkiye'nin bütün bütün hafta sonunda da polisin kötüye kullanması, polisin işlevlerini yetkilerini kötüye kullanması, pek çok protestocunun tutuklandığını, hastanelerin hedef alındığını belirten ayrıntılı bir raporu var, özellikle de. Tabipler Birliği'nin raporları konusunda özellikle dört e, sağlık şeyinin, görevlisinin e, Doktor Savaş Çömlek e, Nazlıhan Özdamar Şehri Yağcı Kara ve Esra Fidan'ın da bir revirden tarla başında götürülmeleriyle olan e, ciddi kaygısını da belirtmiş durumda. Evet yurt dışından da tepkiler geliyor. Örneğin Merkel e, yaptığı açıklamasında Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'deki gösterilere yapılan müdahale karşısında şokey olduğunu söylemiş. Alman e, televizyonu e, kanalı RTL konuşmuş korkunç görüntüler vardı bu görüntülere baktığınızda yaklaşımın çok fazla sert olduğunu görebiliyorsunuz demiş. Birçoğu gibi ben de dehşete düştüm ve 21. yüzyılın Türkiye'sinde eleştirisi olanların, farklı olanların ve farklı bir toplumun düşüncesinde olanların da yeri olduğunu görmek isterdim şeklinde konuşmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir açıklama gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jean Pisacchi... Soy ismini yanlış telaffuz edebiliyor olabilirim. Türk basınında çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı grup ve bireylerin Gezi Parkı olaylarından sorumlu olduğu iddialarını gündeme getiren haberler hakkında bir açıklama yapmış. Ve e, bu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pisaki... Bir gazetede yer alan kod adı İstanbul başlıklı haber ile ilgili olarak haberi gördüm. ABD'deki gruplar ya da bireylerin Türkiye'deki protestoların sorumlu olduğu ya da bunları tırmandığı şeklindeki suçlamaları kesinlikle reddediyoruz demiş. Ve çözülebileceğinden umutluyuz demiş. Basın özgürlüğü eleştiren açıklamaların yanı sıra gazetecilerin gözaltına alınması. Türkiye'de bu yönde haberleri de gördük. Daha ilk günde de söylediğimiz gibi insanların büyük çoğunluğunun Barışçıl biçimde protesto düzenlediğini, ifade özgürlüklerinin haklarını kullandıklarını inanıyoruz. Biliyorsunuz sahada değiliz. Sahada neler olduğuna dair soruşturmalar olacak. Dolayısıyla konuyla ilgili tüm oluşumları bilmiyorum. Ancak o şekilde yani barışçıl başladı. Hala hala da insanların büyük çoğunluğunun bunu barışçıl protestolar yaptığını düşünüyoruz. Demiş Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Evet yurt dışından gelen şeyleri söylerken e, Angela Merkel dedin e, bir de e, Fatih Akın'dan hem Cumhurbaşkanı'na Gezi ile ilgili bir mektup var Almanya'da yaşayan film yönetmeni e, Fatih Akın hem belgeselce hem de metraj, metrajlı konulu filmde yapan yönetmen. Ee, ve polisin sert müdahalesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Güney yazdığı mektupta vicdanı olanlara sesleniyorum. Bu vahşeti durdurun diyorlar. Duvara karşı filmiyle çok iyi bilinen yönetmen. Ee, hamburger Morgan Post gazetesinin internet sitesinde eğimlanmış mektubu. Vicdanınızı bıraktığını düşünmüyorum bıraktığınızı. İktidar gömleğini giyen diğerleri gibi vicdanınızı soyunup bir tarafa bıraktığınızı düşünmek istemiyorum. Vicdanı olanlara sesleniyorum. Bu vahşeti durdurun diyor. Mesela 14 yaşında bir çocuk polisin attığı <gülüyor> biber gazı mermisiyle beyin kanaması geçirdi. Ameliyatın ardından şimdi uyutuluyor. Hayati tehlikesi yüksek diyor. Polisin kapalı alanlarda gaz bombası kullandığını... Ve bu yetmezmiş gibi insanların kendilerini korumak için taktığı basit gaz maskelerini çıkarttırdığı, sularına el koyduğu gibi e, uluslararası insan haklarına ve vicdan normlarına aykırı e, ve işte şeyleri de ayrıca e, gerek milletvekilleri de polis şiddetinden paylarına düşeni aldıkları Dayanışma gereklerini göstermeye çalışanların ağır para cezaları ve baskılarla susturmaya çalıştığını söylemiş. Yani ve siz susuyorsunuz diyor. Çok değil 10 yıl önce temel hak ve özgürlükleriniz için mücadele eden siz ve sizin partiniz. Bu halkı en iyi sizin anlamanız gerekmez mi? Demiş. İktidar gömleğini giyen diğerleri gibi vicdanınızı soyunup bir tarafa bıraktığınızı düşünmek istemiyorum. Vicdani olanlara sesleniyorum bu vahşeti durdurun diyor Fatih Akın. Ayrıca da aralarında kendisinin de Fatih Akın'ın, Danny Levin'in, Ren, René Polish, Sebastian Nübling ve Lucas Langhoff'un yanı sıra oyuncu Sibel Kekilli, Jan Josef Liefers, Anna Lohs ve çok sayıda yazarın bulunduğu bir grupta Almanya Başbakanı Angela Merkel'e mektup yazmış açık mektup. Türkiye'de şiddetin sona ermesi için devreye girmesi çağrısında bulunarak lütfen seyirci kalmayın diyorlar. Bu Doçevelen'in Türkçe ve internet sitesinden derledi bir anetin derledi hamburger Morgan postun derledi bir haberi okuduk. Evet İtalya'ya gidelim istiyorsanız İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino Türkiye artık iki parça olduğunu söyleyerek Erdoğan'ın bunları birleştirmesine yönelik umudu umut artık yok olmuştur demiş. Bonino Türkiye ortaya iki Türkiye çıktı ve buna Erdoğan'ın bunları birleştirmesine yönelik umudu yok olmuş dedikten sonra. İki Türkiye'nin meydanda karşı karşıya kaldı ve bu aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de bir kaybı şeklinde konuşmuş. ANSA Ajansı'nın aktardığına göre ki ben de Radikal Gazetesi'nin radikal Gazetesi internet sitesinden aktarıyorum. Avrupa Birliği'nin bu konuda sorumluluğu olduğunu ifade etmiş Bonino ve yeni müzakere başlıkları açmak ve Erdoğan'ı masada zorlamak yerine bu sefer de AB hata yapacak ve kapıları kapatacak demiş. Biraz pesimist konuşmuş ve güç beraberinde sorumluluğu da getirir. Garanti altına alınan bazı hakları vardır ki... Bunların boyundurduğu boyundurduğunda olamaz. Bu yüzden %90'lık bir çoğunluk olsa bile şeklinde konuşmuş. Kendisini Türk dostu olarak nitelendirmiş. Ve umarım ılımlılık konusunda kendisini uyaran dost ülkelerin itirazlarına dikkate alır demiş Başbakan Erdoğan da. Evet Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu 2. Komutanı Subkomandante Marcos da Taksim selamlamış. Heyecan duyuyoruz demiş. Tüm dünya vatandaşlarına kardeşler, kadınlar, erkekler, evsizler, yoksullar diye başlayan mesajında Zapatalar kaç kişidir diye sormuşlardı bizlere ve biz hakları, özgürlükleri, kendi gelecekleri için mücadele verilen her yerde yüz binler olduğumuzu söylemiştik. Şimdi bugün buradan binlerce kilometre öteden duyuyoruz ki Anadolu topraklarında Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin, Lazların, Çerkeslerin ve sayamadığım diğer halkların ana yurdunda Onurlu yaşamak isteyen yüzleri maskeli yüz binler sokaklarda özgürlük diye haykırıyor. Bugün bir toprak daha çoğaldığımızı görüyoruz. Hükümetlerinin on yıllardır süren baskıcı yönetimine karşı onurlarını savunmak için Türkiye halklarının sokaklarda isyanda olduğunu ya basta yani yeter diye bağırdığını işitiyoruz. Tarih boyunca efendilerin başkenti olmuş Büyük İstanbul bugün isyanın başkentine dönüşmekte, ezilenlerin sesine ortak olmakta. Büyük İstanbul'un sokakları bugün kadınların, çocukların, erkeklerin, eşcinsellerin, Kürtlerin, Ermenilerin, Hristiyanların, Müslümanların başkentine dönüştüğünü on yıllardır kendi hükümetlerince aşağılananların, bastırılanların, yok sayılanların bugün artık buradayım dediğini görüyoruz. ...heyecan duyuyoruz diyorlar. Ee, ve... ...devamı da var ama... E, ...bir metin daha okuyarak... ...kendi sesinden bitirelim. Evet gazeteci ve politik aktivist... ...aynı zamanda yazar olan Tarık Ali... ...Taksim'deki Gezi Parkı direnişçileri... ...ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki... ...protestoculara seslenmiş. Şimdi ona bir kulak verelim istiyorsanız. Dear friends in Turkey... ...young and old... ...those of us... Türkiye'deki sevgili genç ve tecrübeli arkadaşlar, Türkiye'nin dışından sizin mücadelenizi izleyen bizler, ki benim için Ankara'da geçen birkaç gün oldu, sizlerin bilmesini istiyoruz ki bir kere daha sizler, tüm Avrupa kıtasında umudu ateşlediniz. Yaptığınız şey son derece önemlidir. Çünkü bu şunu gösteriyor, Genç Türkiye'liler otoriteryen ama demokratik hükümetlerin baskısından kaçınılabilir. Aynen Yunanlıların, İspanyalıların, Portekizlilerin, İtalyanların, aynen herkesin yaptığı gibi. Göstermiş olduğunuz bu cesaret aynı zamanda Türkiye'de yapılan siyaseti de dönüştürdü. Birkaç yıl içinde değişiklikleri hemen fark etmeyebiliriz, ama nesninizin sokaklara çıkarak otoriter hükümetlerin politikalarına tahammül etmeye hazır olmadığını göstermesi herkes için önemlidir. Don't give up. Vazgeçmeyin. Bir başka konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum ki bu çok da kabul görmeyebilir ama söylemem gerektiğini hissediyorum. Bazen kitlesel hareketlerdeki coşku ne zaman geçici olarak durulması çağrısının gerektiğini anlamamızı zorlaştırır. Geçici kelimesini kullanıyorum. Bunu düşmanın sizi bozduğuna uğratmasını engellemek için değil. Eğer hareketin alevi azalmaya başlarsa, birkaç insan eylemlere az insan gelmeye başlarsa sanırım bazıları tarafından bu durum bozguna uğramak şeklinde algılanabilir. Eğer inisiyatif alırsanız ve zamanı geldiğinde sebebi her ne olursa olsun işgali bitirme kararı verip ama düzenli olarak buluşabilirsiniz. Ayda bir, ayda iki kere. Gezi protestolarından sonra bile ülkenin her yerinde hala orada olduğunuz ve dayanışmayı tesis ettiğinizi göstermek için. Geçmişte yaşanmış mücadelelerden öğrenilmiş bir başka önemli ders de düşmanımızın bizi bölmeye, çözmeye çalışmasıdır. Bizi rahatsız etmek için ajan provokatörler kullanılır. Bunun amacı bizim birliğimizi, dayanışmamızı çözmek içindir. Yapılması gereken şeyler hepimizin sorumluluğunda. Ne kadar çok insan birlikte aynı kararı alırsanız o kadar iyi olur. Bunlar yapılması zor olan şeyler ama bununla ilgili farkında olmamız gerek. Tarık Ali'den de gelen mesaj buydu. Evet. 1968'deki büyük e, ayaklanma ve devrimin özellikle de Paris'te ama bütün Avrupa'nın büyük şehirlerinde başlayıp sonra da bütün dünyaya aynı anda yayılan beş kıtada 68 devrim hareketinin önde gelen isimlerinden biriydi. Bir öğrenci lideriydi Tarık Ali. Şimdi de hala o ruhunu korumakta. Hem aktivist hem yazar hem de siyaset bilimci olarak sürdürüyor. Bu da onun mesajıydı. Çevirdik. Evet. Bugünkü yayının da sonuna geldik. Gezi Parkı Özel Programı'nda. Hoşçakalın. Hoşça kalın.